9 Şubat Perşembe saatler 11'i gösteriyor açık radyodasınız ben Utku Zırı Teknik Masa'da Selahattin Çolak yeşil bültenle 25 dakika boyunca radyolarınızda olacağız iki önemli başlığı konuşacağız bugün Twitter adresimizden Twitter hesabımızdan da duyurduk zaten bunları ee, Twitter adresimizi de belki bu noktada zikretmek lazım bizi takip etmeyenler varsa açık radyoyu zaten biliyorsunuz efendim Açık radyo et, açık radyo, e, Twitter'da yeşil bültende imece yeşil bülten yazdığınızda e, bulabilirsiniz. Oradan duyurduğumuz iki başlığa geçmeden önce bir hızla çevre ekoloji gündeminden birkaç başlığı aktaralım ki zira o başlıklarla da alakalı olacaktır konuşacağımız ilk konu. Öncelikle az önce de biraz önce biten ekonomi ekolojide de dinlediniz. Türkiye'de özellikle doğal alanlarda yaşam alanlarında ciddi bir kamusal e, alanları alanlar olan ormanlar gibi yaylalar gibi ovalar gibi meralar gibi alanlarda çok sert bir dönüşümün eşiğindeyiz. E, Türkiye bir anlamda e, tek adamlaşmaya doğru merkezileşmeye doğru giderken. Bu projelerin e, yönetimi de merkezileşiyor. Kamu varlıklarının ve doğal alanların yönetimi de merkezileşiyor. Bu merkezileşmeden de e, şu anda ekonomik bir dar boğazdan geçtiği de düşünülürse ülkenin genelde bu bölgeler satılarak yahut para edecek. Hale getirilerek diyelim çıkartılmaya çalışıyor. Varlık fonu çok tartışıldı bu anlamda tartışılmaya da devam edecek gibi ee, Kanal İstanbul gibi projelere harcanacağı yönünde çok ciddi e, ibareler var. Posta gazetesinde de e, dün yer alan bir haber vardı bu noktada. Mesela büyük korkunç bir proje olan Kanal İstanbul'un e, finansmanı için varlık fonunun kullanılabileceği. Çok ciddi konuşulan konuların başında geliyor. Bu dönemde Taksim'deki bir e, mesele, yılların meselesi Taksim Camii için iki numaralı kültür varlıklarını koruma kurulu onay verdi. Çok siyasi kamplaşmanın çok yoğun olduğu bir dönemde böylesi bir onay, böylesi bir zamanlama gerçekten manidar sözünü en hak eden zaman diyelim. Ancak... Çok temkinli davrandı pek çok kurum orada e, böylesi projeler yapılmamalı orası bir meydan olarak kalmalı diyen tarih boyunca pek çok kurum vardı ama sakince şu anda bizi bu ülke insanlarını birbirlerine düşman etmeye çalışıyor böylesi hareketler biz bu oyuna gelmeyeceğiz refleksi geldi e, özellikle mimarlar odasının bu yöndeki açıklamaları kıymetli diyelim geçtiğimiz hafta için. Senoz Vadisi, Rize Çay elindeki Senoz Vadisi'nde danıştaycı onanan kararla iptal edilen HES projesi hakkında bakanlığın çet olumlu kararına karşı açılan dava bu kez reddedildi. Yani çet olumlu kararına dava açılamadı şu anda. E, su kullanım anlaşması olmadan onay verilen bu nedenle de kamu e, kamuoyunca susuz HES diye de anılan Senoz HES'ine dair mahkeme heyetinin değişmesiyle birbirinin tam tersi kararlar geliyor dedi, bunu anlamak mümkün değil dedi Senos Yöresi Derneği e, Başkanı da. E, buradaki o gelişmeyi de aktarmış olalım sizlere. E, bir diğer konu, e, Maçka Parkı 2000 dilekçeyle itiraz yapıldı. İstanbul'un artık özellikle merkezinin kalan son parkına, son yaşam alanına o kadar canlı, o kadar cıvıl cıvıl bir yerdir ki... ...bahar yaz aylarında Maçka Parkı gidenler bilir, orayı da yok etmek istiyorlar. Ve... Bugünkü konularımızdan biri daha doğrusu alakalı. Biz buradan başka bir yere gideceğiz. Balıkesir. Balıkesir'de karlar eridi ve yağışlar da e, birazcık artınca Manyas Barajı kapakları açılıverdi. Kocaçay üzerinde bulunuyor bir köprü. O köprü Kocaçay Köprüsü olarak anılan köprü Manyas Barajı'nın suları altında kalıyor. Bu baraj kapaklarının açılması üzerine. Çok ciddi bir tehlike atlatıyor aslında köylüler ve orada yaşayan insanlar ama bu her yıl olan da bir şey süre gelen bir durum aslında Manyas barajının kapaklarının açılması çok da olduğunda her kış dönemi yaşıyoruz bu sıkıntıları diyor oradaki çavuş köyü muhtarı. Bizim için ulaşım kış aylarında bir eziyete dönüşmüş durumda barajın kapakları açılınca bizim de manyasa gitmemiz imkansız hale geliyor tehlikeye rağmen yolumuz uzamasın diye de köprüyü kullanıyoruz diyor mesela ve o köprü sular altında kalabiliyor ani bir kapak açılma halinde bunun biz benzerini 2014 yılında yaşadık. Siirt'te yaşandı. Siirt'in Tilloh ilçesi yakınlarında Botancayı'nın yanı başında insanların eskiden beri piknik alanı olarak kullandığı bir yerde yine piknik yapıyorlardı. Hiçbir uyarı olmaksızın o kapaklar açıldı. Bu kez Alkumru Barajı'ydı. Limak Holding'e ait bir baraj Alkumru. Ve 15 kişi sulara kapıldı. 9'u kurtarıldı. Ne yazık ki 6'sı kurtarılamadı. Orada bir aile yok oldu. Parlaküşer ailesi. Hukuk mücadelesi devam ediyor bu ailenin. Şimdi avukat, ailenin avukatı Abdülhakim Gider'e soracağız. Ne durumda, neler oluyor? Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Ee, yayından düşmüş Abdülhakim Gider. Evet, olsun. Ee, birazdan yayınımızda olacak Abdülhekim Giderde ve hızla onunla davadaki son durumu, son aşamayı konuşacağız. Ben meseleye dair biraz detay vereyim size isterseniz. 15 kişi suya kapıldı. 9'u kurtarıldı demiştik. 6 8 10 yaşında 3 tane kız çocuğu öldü. Baba Parlak Üşer de onlarla birlikte çocuklarıyla birlikte gitti. Geriye sadece anne kaldı bir aileden ve e, o baraj kapaklarının uyarısız, önlemsiz açılı vermesi ne yazık ki bir aileyi yok etti. iki kişi de tente ailesinden öldü. Toplam altı kişi yaşamını yitirdi. Benzer bir olay. Bu 2014'te yaşanan olaydan bahsediyoruz. 2011 yılında da oldu. Yine Alkumru Barajı, yine Lima Golding'in barajı. 2011'de de üç kişi hayatını kaybetmişti. Ee, burada bu baraj suları altında kalarak önlemler yetersiz, uyarılar yetersiz. Açılan bir dava sürüyor ama o davada da ee, sıklıkla başvurulan... ...yöneticilerin e, yöneticilerin e, ne yazık ki yargılandığını biliyoruz. Abdülhakim Gider'e şu sıra ulaşamadığını söyledi arkadaşlarımız. Ben dün kendisiyle konuştuğumda aldığım bilgileri aktarayım o halde. Çok da e, uzatmayayım diğer konumuza da geçmeliyiz zira. Abdülhakim Gider'le dün konuştuğumuzda edindiğim bilgi... E, bir işletme müdürü ve orada tekniker o baraj kapaklarından sorumlu teknikerin yargılandığı, bir de şirket yöneticisinin yargılan yargılandığı yönündeydi. Hepsi tutuksuz yargılanıyorlar. Ee, i̇lk e, bilirkişi raporu korkunç bir rapordu aslında İmece televizyonundaydı yeşil bülten o dönemler. Oradayken e, biz konuşmuştuk kendisiyle bu konuyu. İlk bilirkişi raporu öyle bir e, raporki yüzüme bilmedikleri için orada hayatını kaybeden insanları suçlu e, gösterecek derecede yazılmış bir rapordu. Büyük bir skandaldı. Ee, o zaman konuşmuştuk. Dava biraz ilerlemiş durumda tabii ama e, büyük bir ihtimalle e, bir e, maddi tazminat e, sonucuna bağlanabilir dava e, yahut orada sadece çalışan kişiler, tekniker ve e, baraj kapaklarından sorumlu tekniker ve işletmenin barajın müdürünün bir ceza alması söz konusu olacak ama ne o barajın oraya yapılmasına izin verenler orada bir yerleşim yerini yaşam alanını yutmasına izin verenler ne de o barajı yapanlar o barajdan gelir elde edenler herhangi bir davanın bir tarafı olmuyorlar efendim. Evet devam edelim. Biz ikinci konumuza geçelim. Abdülhekim gider e, telefona çıkmayınca da e, artık Diğer bir konuya bu haftanın yine önemli konularından birine dönelim bizde Ankara'ya gideceğiz Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nin yanı başına diyorum ben birkaç kilometre mesafeye ama çevresel etki değerlendirme raporuna göre bir termik santralin etki alanı içinde kalıyor ee, Nallıhan. Allah'ın kuş cenneti. Bahsedilen termik santral projesi için imar planı değişikliği onaylandı. Termik santral projesi hızla hayata geçme yolunda ilerliyor. Dur ki aslında Ankara'da bir ses yükseldi bu termik santrale karşı Çayırhan B e, termik santrale karşı tonlarca kömür yakacak bu termik santrale karşı Ankara'dan bir ses yükseldi Nallıhan kuş cenneti ki Ankara'nın önemli mekanlarından biri Ankaralıların önemli nefes alanlarından biri ve orayı korumak üzere hem de e, durun artık yeter şu kömürü yakmayalım demek üzere bir e, mücadele başladı meclis gündemine Geldi Türkiye gündemine taşındı. 350 Ankara'dan Önder Algedik telefon hattımızda ondan dinleyeceğiz olup biteni. Merhaba Önder. Ha pardon. Tamam. Ee, Önder Algedik. Önder Algedik de... Şu an aranıyor evet kendisi ve e, bağlanacak birazdan e, özür dileyelim bu aksaklıklar için birazdan e, yayınımızda olacak. Ben meseleye dair kısa bilgi vermeyi sürdüreyim o halde. E, Nallahan ilçesi Türkiye'nin 70 kuş cennetinden biri 200'ü aşkın kuş türünün varlığı tespit edilmiş efendim bu e, mekanda Nallahan kuş cennetinde. Hafta sonu da Ankaralılar'ın kullandığı bir bölgeymiş. Ee, bütün bunların dışında Ankaralılar kullanmıyor olsa bile e, çok önemli tabii ki ama e, böylesi bir yaşam alanı içinde bilinen bir yer gözlerden de uzak olmayan bir yer içinde bakalım nasıl sesler yükseliyor Ankara'dan 350 Ankara'dan Önder Algedik hatta bu kez Önder merhaba merhaba günaydın Tutku. teşekkürler günaydın sana da ee, bir e, aslında Ankara'da biraz daha işlerin bürokratik yürüdüğü bir kent algısı vardır hmm. hep Ankara'da. Bir e, yurttaş aktivizmiyle de başlattınız bu mücadeleyi. Dilekçeler verdiniz, veriliyor dilekçeler. Bir yandan böyle karşı çıkılıyor. Hmm. Bir yandan biliyorum ki meclis gündemine de taşınmış durumda konu. E, öncelikle bir ne oluyor, ne bitiyor bilmeyen, duymayan eğer dinleyicilerimiz varsa onlar için de bir kısa özetini geçelim istersen. E, tabii ki. Şimdi Çayırhan Termik Santrali herkes duymuştur. Ankara'daki en önemli termik santrallerden bir tanesi. E, bu Türkiye'deki özelleştirilen özelleştiren termik santral aynı zamanda e, Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan'la yakın bir yerde ve aslında Nallıhan kuş cennetine çok da uzak olmayan mesafede bir yer. Burası yaklaşık yılda 1.6 milyon ton e, kömür yakıyor. Şimdi zaten bunun etkileri ortadayken bununla ilgili bilimsel çalışmalar da var. E, buraya yeni bir e, modelle yeni bir santral kurmaya çalışıyorlar. Şimdi şeyi konuştuk ya varlık fonu konuşuyoruz ya şu an varlık fonu ne aslında? Bizim hani özelleştirme geçmiş birikimlerimizi satıyordu. Varlık fonları da ya da şu anki köprü geçişleri de geleceğimizi satıyor. Burada bir özelleştirmeden çok bir arazi düşünün Orada bir proje yapılıyor ve bu projeyi yapma hakkını satıyor size devlet. bunun karşılığında sizden para isteyecek. Şimdi bu model modelle ilgili süreç çok hızlı ilerledi ve bir anda bir plan değişikliği olduğunu duyduk Daha önceki olaylardan hiç bir şekilde haberdar değildik Salı akşamı duyduk hemen konuyu inceledik Konusunda uzman arkadaşlardan destek istedik Bunun iklim değişikliği boyutu, planlama boyutu, koruma alanları boyutu gibi pek çok alanları çalıştık Ve hemen hızla bir plan değişikliği itiraz dilekçesi hazırladık bunun geçen hafta perşembe sabahı duyurduk Ve işte bu pazartesiye kadar da herkesin duymasını sağlamaya çalıştık e, amacımız şuydu, bir zaten öyle oldu bitti diye plan yapamazsınız, iki e, burası bir koruma alanı, bir dizi koruma alanı var, ya. Yani orası korkunç bir rezerv, hem jeolojik olarak çok güzel bir yer, hem kuş cenneti hem yaban hayatını e, üretme açısından korkunç bir rezerv ve şu an zaten Çayırhan B ortalığı çok ciddi ağır metallerle boğmuş durumda, bunun raporları var ama konuşulmuyor. Ee, biz bunları konuşmaya başladık ve olayı toplumsallaştırmaya çalıştık. Ee, Tabi akabinde ikiden sonra önergesi haline dönüştü. Meclisi taşındı. Ee, bir ara işte Tarkan'ın da e, referans göstermesiyle Baya bir görünür olmaya başladı ama pazartesi akşamına kadar e, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ciddi aldığımız gösterecek kadar Nallıhan'dan, Ankara'dan ve Türkiye'nin çeşit yerlerinden çeşitli odalar, örgütler, grupların desteğiyle Fakslar'la direkçelerle resmin süreci başlatmış olduk. Evet bu Çayırhan B bir ek termik santral gibi gözüküyor. İlkinin yarattığı Etkilere dair var mı bilgiler elimizde? Yani Ankara önemli de aslında bir, o bahsettiğim bölge önemli de bir ekosistemden bahsediyoruz. Nasıl bir, bu, de, bu zamana kadar yapılan işlerin nasıl olumsuz etkileri oldu acaba bu biliniyor mu? Yani biliyorsun ben kömürün aritmetini herkes öğretmeyi seviyorum. Evet. Onu ben <gülüyor> soruyorum ben de önden <gülüyor> Şimdi bu B santralinde 1 milyon ton kül oluşacağı söyleniyor. Evet. Ee, bunun bir kısmı yatak külü bir kısmı uçucu kül. Yatak kül dediğimiz şey rüzgar olunca etrafa dağılacak bir kül. Uçucu kül dediğimiz şey ise eğer filtre yoksa e, bunun çok küçük olanlarını tutamıyoruz ve etrafa yayılıyor. E, filtre, filtre varsa yayılıyor. Filtre yoksa tamamı yayılıyor. Hatırlayın. Geçen haftalarda elbisanlık korkunç bir kül yağmuru yaşandı ve evet. hala da yaşayanlar şu an A. santral çalıştığı için. Şimdi zaten mevcut santral bir oradaki e, yavru kuşların tüylerine kadar ağır metallerin bulaşmasını sağlamış. Şimdi yavru kuş dediğimiz şeyle hani kuşun yavrusu ile insanın yavrusu farklı mı aslında? Çok da farklı değil. E, sucul çalışmalarda e, çevredeki sulak alanlarda belli ağır metallerin toplandığı ortaya çıkmış. Ayrıca toprakta da belli ağır metallerin belli bölgelerde yüksek oranda olduğu ortaya çıkmış. Şimdi biz e, bu santrali 1650 metrede bir Sarıyer barajı var. E, bu santrali bir 5000 metre mesafede e, nallan kuş şenneti var. Ve bu santral 277 bin dekar tarım arazisinin ortasında. Yani siz sadece kuşları değil, sadece yapan hayatı değil, içme suyumuzu, tarım arazilerimizi, ve yaşamımız yok edecek işler yaratıyorsunuz. Ve bu şu demek aslında Çayırhan Ağ'ın yaratmış olduğu kirliliği kabaca üçe katlıyoruz demek ki bu proje. Evet bir de e, yani hem kirliliği... 3'e katlayacak bir proje hem de ihale süreci de ilginç değil mi ee, Önder Algarit? Belki ondaki detayları da bir Anlatayım. E, dinleyelim senden. Çünkü sen onu çok net bir şekilde ifade etmişsin aslında bir açıklama yaptınız ee, ve kömür güneşten iki kat pahalı işte bunun örneği de Çayıran diyorsun. Aynen. Şimdi biz bu işe girmekle hani çok geç kalmış olduğumuz için çok pişman olduk. Çünkü çok ciddi bir mesele. Hani iklim hepimizin meselesi ama e, bu sürece müdahale olamadık. Biliyorsun e, biz bir dizi genel gruba kömür konusunda destek verdik Bizi projede mücadeleleri ama kendi sorunumuzu çözememiş, çözememiş gibi pozisyona düştük. E, ama ilginç bir şey, sürprizlerle dolu. E, bu dönemde biliyorsunuz her şeyi öğreniyoruz e, iktidar mevcut iktidardan. İhale yapıldı. Daha pazartesi günü plan askıdayken, askıdan indirmek üzereyken e, bu sahanın ihalesi yapıldı. Yani plan daha onaylanmamışken ihalesi yapıldı. E, fiyatlar verildi. Birinci olan kuruluş kilovat saatine 6.04 cents verdi. Şimdi bugünkü kuruluş açısından bakarsak 22,5 kuruş gibi bir rakama denk geliyor. E, hatırlayalım Şili'de geçen yaz güneşten e, bir ihale yapıldı. Güneş vermesi ihalesi yapıldı. Orada 2.91 sent yani e, Çayırhan'ın yarı fiyatına güneş elektriği vermeyi kabul ettiler. Evet. Şimdi çok açık şekilde biz kazıklanıyoruz. Çok açık bir şekilde yıllarca bu ülkede güneş pahalı dediler, yazık e, yatırım yapmadılar, şimdi ucuz olduğunu görüyoruz. E, şimdi yerli teknolojisi yerli değil diyorlar ki kömürün teknoloji teknolojisi yerli değil. O kazanlara ithal edeceğiz. Hiç bunları konuşmuyoruz. Benim bildiğim güneş paneli üreten e, tesisler var Türkiye sınırları Tabii. içinde. Yani şu an Türkiye'de güneş e, kömürden kat kat hem ucuz hem yerli. Hı hı. E, mesele zaten yerli ya da şey değil. Mesela yüksek, batan yüksek karbon ekonomisine para yetiştirmek aslına bakarsan. Ee, şimdi orta ilginç bir resim çıkıyor. Ee, geçen sene tüketiciler devletin 14 kuruşa almış olduğu toptan elektrik ortalama fiyatına 42 kuruş para verdiler. Ne yaptılar arada? Ee, kayıp kaçağı ödedik. KDV ödedik. Belediye vergisine ödedik. TT'yi finans ettik. Ee, 14'ten 42'ye çıktı. Şimdiki rakam 22,5. Ee, bu tabii ki Paçal'da belli bir ağırlığı olacağı için fiyatları da etkileyecek. Yani biz yakında Çayıran B Termik Santrali'nden dolayı elektrize zam gelmesini bekleyebiliriz. Ya bir de bir şey diyeyim mi? Şöyle bir durum da var. Yani bu Çayıran Termik Santrali ihalesinde de yine bir bakıyoruz karşımıza. Tanıdık isimler çıkıveriyor. Yani şirket isminin önemi yok ama 5-6 şirket var. Ee, i̇şte burada Colin Kalyon mesela bu ihalede. Ee, az önce seninle bağlanmadan önce Alkumur Barajı ile ilgili Lima andık. Çok Çok bir yani bir... Ee, bu şeyde de rahatsızlık yaratmıyor mudur sence? Sermaye içinde de ya bir dakika bu işten hep 5-6 kişi var bu işte ve e, hani buradaki e, geliri de ya da karı da 5-6 şirket sürekli alıyor enerji piyasa, enerji işinde. Neden bu böyle oluyor diye bir rahatsızlık yok mu piyasada sence? Ya bu çok önemli bir tartışma. Ben bunu açıkça Türkiye'ye tartışma <gülüyor> yettiğini düşünüyorum. Yani hakikaten zenginler, sermayedarlar bu işten rahatsız olmuyorlar mı? Şimdi baktığınız zaman ben bu projenin hiç elde tutulur bir tarafı olmadığını düşünüyorum ve birisinin itirazı için yapıldığını düşünüyorum. Ve ben bu projede çalışan mühendislerin doğru bilgiler üretmediğini düşünüyorum. Yani bu projenin bu kadar pahalı olmasına nasıl giriyorlar? Yani alım garantisine rağmen 22,5 kuruş gibi bir rakam var ve burada aslında çok daha büyük riskler var. Bu riskleri saymıyorlar. Yani Çede bile baktığınız zaman riskler görünüyor. Bunu ticaret tartışma olduğu için girmek istemiyorum. Ee, ama Böyle bir batık projeye bu kadar kaynak aktarılması ya bu parayla Türkiye'nin iklim sorunu çözülür ya. Buradan harcanacak parayla. Bu parayla ben Türkiye'nin ulaşımını sıfır emisyonla yapabileceğimizi biliyorum. Bunu geçmiş programlarda hep tartıştık. Ya korkunç bir müstiflik var ve nasıl rahatsız olmuyorlar bunu hiç anlamış durumda değilim açıkçası. Evet yani bu da gerçekten işin ayrı bir boyutu. Hani e, vergilerle finanse edilen projeler bunların hepsi her, her insanın bu ülkede yaşayan yoksul e, insanlar da dair onların vergileriyle finanse ediliyor. Hadi onlar e, işleriyle güçleriyle çok meşguller e, gerçekten artık bunlarla uğraşmak istemiyorlar. Zaten bıkmış durumdalar yaşamaktan ama işi gücü bu olan insanlar var. Yani patronlar var, profesyonel yöneticiler var ve bu işlerden anlayan insanlar var. Yani bunların da bu e, artık ne diyelim ülkedeki akıl tutulması haline hiçbir şey demiyor olması benim de uzunca bir zamandır aklımı kurcalıyor gerçekten neden böyle diye ee, hocam belki senin bir bildiğin vardır diye de yok, sordum yani. verisini verelim ee, bir ara İstanbul'daki jip sayısı e, İngiltere'deki jip sayısından fazlaydı şu an öyle mi bilmiyorum ee, neden jip oluyoruz neden İtalya'da bir CEO metroya biniyor Paris'te bir CEO bisikletle işe gidiyor da bizimkiler jip oluyorlar Burada cevabı yatıyor olabilir diyorsun. Yani. Aynen. Evet. Belki de öyle. Yani e, biraz garip bir mesele. Ama Ankara e, güzel bir mücadele veriyor şimdilik. Dilekçelerle, yurttaş aktivizmiyle, meclise baskı uygulayarak değil mi? Meclis ayanda da e, iki soru önergesi mi var Önder? Evet. iki soru önergesi var. Üçüncüsü yolda ondan yüzeleyeyim. E, hatta e, biz bu işi dilekçeyle bitirmeyeceğiz. Şu an e, böylesi pahalı bir ihalenin sonucunun... EPDK tarafına onanması gerekiyor. Onaylanması ardından özelleşim idaresi resmi işlemleri başlatabiliyor. Ona da müdahale edeceğiz. Yani şöyle bir sıkıntı var gördüğüm kadarıyla. E, hepimiz referandumla ilgileniyoruz diye bazılarımız arkada yapılmaması gereken işler yapmaya çalışıyor. E, fark ettikçe de afişe oldukça da insanlar müdahale olmaya başlıyor. Yani bir hafta olmadan bu mesele Türkiye meselesi haline geldi ve Türkiye'nin dört bir yanından bakanları aradık direkçe öğrenmek için. 115 tane dilekçe verildi. Bu çok değerli bir şey çünkü biz yasal hakkını arayan 115 tane kurum kuruluş ve bireyle karşı karşıyız ve bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz aslında bir anlamda. Evet ve Ankara'nın örnek bir mücadelesini izliyoruz e, şu anda. E, sizden de detaylarını alıyoruz Önder Algedik 350 Ankara'dan da. E, Çayırhan B Termik Santrali'ne karşı, e, kömürlü termik santrale karşı yılda e, kaç tondu? Şimdi notlarıma bakıyorum. 3 bin ton kömür yakıyoruz. 1 milyon ton külümüz var. 4 milyon ton karbondioksitimiz var. E, yani ınanlıların kuş cennetindeki kuşlarımız artık kömürle yaşayacaklar. Evet, yani olacak şey değil. En azından Paris anlaşması noktasındaysak olacak şey değil. Ama e, Trump'ın... Trump'ın getirdiği noktadaysak dünyadaki iklim değişikliği meselesini e, bilmiyorum ne, daha neler olabilir. O da sanıyorum bir e, topyekün bir meseleye dair önemli bir tartışma da sürecek önümüzdeki dönemde. Trump'ın bir iklim değişikliği reddiyecisi olduğunu da belki tekrar hatırlatmak lazım. Önder Algedik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ekleyeceğim bir şey varsa eğer ben... onu da dinleyelim son olarak. Teşekkürler. Çok sağ olasın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, e, değerli dinleyenler Bugün iki konu, iki gündemle Yeşil Bültenle radyolarınızdaydık. E, lakin ilkinde bir küçük aksaklık yaşandı, ulaşamadık konumuza. Ama ben hızla aktarmıştım sizlere ne olup bittiğini. Alkumru Barajında 2014 yılında yaşanan bir facia, bir ailenin yok olmasına, altı kişinin ölmesine yol açan bir facia ile ilgili bir meseleyi sizlerle paylaştık. Alkumru Barajından. Ee, ...yaşananları. Halkumru'dan sonra da Ankara'ya döndük. Ankara'da Nallahan Kuş Cenneti'nin birkaç kilometre kadar yanında etki alanı içerisinde Nallahan Kuş Cenneti kalacak ve bir termik santral projesi vardı. O termik santral projesine karşı süren devam eden mücadeleyi ve projenin detaylarını, projenin detaylarını ve projenin aslında neden çok da akla yatkın olmadığını dinledik Önder Algedik'ten. Bu haftalık 9 Şubat Perşembe günkü yeşil bülteni noktalayalım değerli dinleyenler. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte Açık Radyo'da olacağız. Ben Utku Zırı, teknik masada Selahattin Çolak. Haftaya görüşmek dileğiyle.